Selam ve selamu ala rasimullahi wabarakatuhu. Muhammeden aleyhi ve sahbihi ödübe'in. Fendi sallallahu aleyhi ve sellemin şu tane evi ve orada yaşadığında bu şart kutsal bir hadisesi var. oradan başlayacağız. Sonunda bir bölüm geçmişti. Demiştik ki işte amiretli olmadığını hayal edin. Allah var ama amiret yok. Fesat da olmayacak. Cennet yok. Kehamter yok. Kual yok. Dolayısıyla. Çolukluluk yok. E ne yapardım? Yine böyle olur muydu? Demiştik. Ahiret var, Allah var, peygamber var, kitap var. Ama mesela allah Teala bazı şeyleri değil de, tavsiye etseydi gene bu kadar yapar mıydık? Bazı şeyler, hani bazı bilimi, emirleri Allah'ın rızası için yapıyoruz diyoruz ya. Şu zaman Allah rızası için tabii yapıyoruz da aslında Allah emin için yapıyoruz. Çünkü Allah mesela rızasının çok olduğu ama emretmediği şeyler var. Onu da tekrar yapmayın. Örnek verin. Telekik namazı. Kur'an-ı Kedde normal 5 vakit namazdan daha fazla anlatıyor. Her günlerden 5 vakit namazı, bir eylem namazı. Kur'an'da telekik kadar detaylı ve çok vurgulu anlatılıyor. Ama 5 vakit namaz az. Onlara nasıl ihtimam gösteriyor. Telekik, özel gösterisindeyim. İliminmaz ayetler var telekikleriyle ilgili varsız olmadığı için değil mi? Aslında bir şey varsız olduğu için de yapmak Allah'a daha büyük bir saygı değeri düşünüyorum. Yani bunlar hep bir konular. Siz üzerinde düşünün. Herkesin kendine göre bir zevahı vardır. Ben şöyle düşünün. Bir konuda yani tam aklım yatmadı ya da evet e, olabilir ama ya, sen istiyorsun diye yapıyor bunu. Demek o kişiye daha büyük bir yakınlık değil mi? O yüzden yani Allah'ı emrettiği için bir şey yapmak çok daha büyük bir saygıdır. İkna olduğunu için yapmaktan. Da. Çok daha büyük bir saygıdır. Ee, o yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ameller içerisinde Allah'a en sevgili olanı fazla olduğunu söylüyor. Bu çok açık zaten arkadaşlar. Allah e, daha kıymetli başka bir şey olsa Onu da onun da askı yani. Farsılması ne demek bir şey Yani olmazsa olmaz demek. Onun dışına çıkamazsın, onun altına inemezsin denir. Ve e çok kıymetlidir. O yüzden mesela İslam'da nafilelerin de farzlar cinsinden olması gerekir. Yani siz bir şeyi fazladan yapmak istiyorsunuz. Farzların daha ötesine geçmek istiyorsunuz. Niye istiyorsunuz peki? Çünkü arkadaşlar nafilelerin olmayanı nasıl bir borcundan kurtulur ama ilerleyemez, yükselmez. Yükselmek nafilelerle mümkün. Nafile çünkü biraz nafile uğraşmadır. Biraz boşuna gibi bir anlamı var. Nafile farz olmayan demek. İslam literatüründe efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor bir Efendim, ki, ilkisi diyor, farzlardan sonra nafilelerle Allah'a o kadar yaklaşırsın ki, Allah onun gören yüzü tam elini yürüyen ayağı olur diyor. Yani bu cenapta olmak anlamında değil ama o kadar yakın olur. Artık Allah'ın yüzüyle bakar. Allah'ın onunla gider, gittiği yere, her şey her şeyi Allah'ın yuzasına uygun olur anlamında. Bunu neyle kazanırmış bu mertebeyi? Nafilelerle kazanıyor Ama nafileler hakkında bir kural var, farzal kimisinden olması lazım. Yani nafile uyduramazsınız. Yani ben işte her sabah oturacağım, bir saat yoga yapacağım, bu da benim nafile. Allah'a yaklaşmak için bir saat yoga yapacağım. Dilemezsiniz yani, tefettür yapabilirsiniz, zikir yapabilirsiniz. Çünkü onlar dinimizde var olan ibadetler. Var olan ibadetlerin fazlasını yapabilirsiniz. Fazladan namaz kılabilirsiniz, fazla oruç tutabilirsiniz. Mesela horoz kesemezsiniz kurban olarak. Vakıf kurban yine İslam'daki kurban cinsinden olması gerekir. Yani en azından bir koyun kesmeniz Sadaka verebilirsiniz, zekat cinsinden, zekat parayla verildiği veya maaşla verildiği için aynı şekilde o şekilde sadaka verebilirsiniz. Allah'a bizi en çok yaklaştıran şey onun farzlarına etmek Peki bir insan arkadaşlar Allah'a inanmıyor, belli bilirsiniz diyelim o konuda çok böyle üzerinde etkili değil Allah inancı. Evet, Ahirete de inanmıyor, Müslüman da değil, ama ahlaklı. Böyle olmaz mı? Olur. Yani biz de görüyoruz bunu. Bazen o kadar bilgi, bilgi kuvvetli olmayan insanlar bilir, sevdikleri biliyor işte takip ettiği şeyi yapıyor, onunla iş yaptığınızda çok daha rahat iş yapabiliyorsunuz. Bu nedenle bu nasıl oluyor? Ee, öbürü güya Allah'a inanıyor, afire inanıyor. Hatta namaz kılıyor, iyice de gidelim, haccı umrelere de gidiyor, işte da okuyor. Ee, zikir de yapıyor, tabikada da gidiyor falan. Ama hiç güvenemiyorsunuz mesela örnekleri de var. Hepsi öyle değil. Bazıları öyle bir fotoğraf çiziyor ki sanki dinmansızların hepsi çok ahlaksız. Dindarların hepsi de çok ahlaksız gibi. Öyle bir şey yok ama hakikaten iki, iki, iki, iki örnekten de var ya. Bunu nasıl açıklıyoruz? Bir insan dindar olduğunda ahlaklı olur diye bir garab yok. Ama o insanı arkadaşlar büyük din ve dinmansız hayal Bakın sayı doğrusunu siz biliyorsunuz. Ortada bir sıfır noktası var. Bana göre sol tarafta eksi solsunda sağ tarafta da artı artışma. Hepimiz bu sayı doğrusu üzerinde bir yerlerde doğrultuyor. Mesela bir sınıf var dedim, eksi 40'da doğmuş. İşte terk edilmiş bir çocuk, işte çok kötü davranmış, çocuk orada kötü muameleler görmüş, işte eğitim almamış, doğru gözü okumamış vesaire vesaire. Çok kötü şartlarda hayata başlamış. Eksi 40. Beni düşünün. Ben de işte bir ailem var, beni hayra yönlendirmişler sayılır ama ben de öyle çok parmak şartlarda ayakta başlamadım yani. bir de artı o. Şimdi bu çocuk büyümüş büyümüş, bir de her yere gittik, bir de cumaya gidelim demiş. Mesela bir defasında gitmiş, orada etkilenmiş, bir şey olmuş, biriyle tanışmış iş yerinde falan filan. Derken böyle de bir zulağaç, bir gizarlık gelmiş üzerine, bir gizarlermiş. Çeşitli sebeplerle, onları fakat insanlara güvenmiyor, insanları kandırıyor, sözünde durmuyor, efendim bir şey yapamıyorsunuz, sebat etmiyor hayatında, kaba saba vesaire. Ama inançlı. Şimdi siz ona baktığınızda mesela gelmiş eksi Tamam ama Hala olumsuz şeyler var. Ama kırk'ten geldik. Ona baktığınızda diyorsunuz ki bir de inanmıştım ya. Şuna bakma, bir de elinden kesik düşmüyordu. Ona bakıyorsunuz. İşte konuşuyorum, etmişim, işte bunu anlatıyorum, size i̇şte olabildiğince nazikim, ben neyim. Efendim ben de gelmişim, artı 25'e 90 geri. Ne kadar güzel işte Müslüman böyle olması lazım. Diyeyim. Niye arkadaşlar böyle diyoruz? Çünkü biz birbirimize şu anda bulunduğu yerden bakıyoruz. Peki Allah nasıl bakıyor? Nereden geldiğine bakıyor. Hangimiz daha çok ilerledik? Ben 625'teyim, o eksi 15'te. Aramızda 40 basamak var. Ama hangimiz daha ileride? O daha ileri. Çünkü o 25 basamak ilerledi. Ben sadece 15 basamak ilerledim. Bir defa insanların hayattan nereden başladıklarını, hangi şartlarda büyüdüklerini, kendilerine nasıl muamele edildiğini, hangi ahlak ya alışkanlıkları kazandırıldıklarını dikkate almamız gerekiyor. Bir. İkincisi Muhammed Hamidullah'ın çok güzel bir toplum analizi var ve o analizden sonra dini de oraya çekip geliyor. Diyor ki Muhammed Hamidullah toplumda diyor 3 tip insan var ahlak açıdan. En temeliklere diyor bunlar hiçbir din olmasa da zaten iyi olan insanlar özü inilir, algılığı terbiye inilir. Arzane felakı bu terdiyede falan kızı açıyorum. Ben insanlık terbiyeyle arkadaşlar din dışı hiçbir dönem yaşanmadığı için bugün seküler ahlak dediğimiz şeylerde bile diniz terbiyenin çok bariz, kuvvetli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani insanlık tarihi için düşünüyorum. Batılı ahlak, Doğu ahlak, uzak Doğu ahlak fark etmez dünyada, insanlık tarihinde bizimle bir göre bir işi bir dönemlik yaşandı mı? İlk insan, ilk peygamber. vahitsiz hiçbir dönem geçti mi? Yani insanlığın ortak hafızasında, en geriye doğru şuur altında, insanın şuur altı nasıl oluştu? Şuur altı nasıl oluştu? Arkadaşlar, oradaki yazılım nereden geliyor? Allah kelimeleri öğretti insana. Yani yazılım büyükleri boş bilgisayar olarak yaratmadı insanın anında. Yani. Dolayısıyla bizim ahlak dediğimiz şeyin aslında kodları orada. O yüzden de ahlaklı olmak çok zor değildir yani ve çocuklar dini öğretmek de çok zor değildir. Çünkü çok tam bir durum halindedir yani onun içindeki yazılımda sizin olan, yükleyeceğiniz şey tam bir durum halindedir. Sadece biraz nefsi kontrol etme meselesi. Şimdi dün muhamet olunmak, bu en tepedeki insanlar e, her durumda bunlar değildir. Özünde değildir. Şimdi de kaçtır bunların olabiliyor sizce arkadaşlar? Toplumda, yani şöyle ama daha somutlaştığım. Değil. Mesela diyelim ki siz bir yer iş yapıyorsunuz. Bir mühendisliğe bir okul idare ediyorsunuz. Veya bir iş yeriniz bir partikamız, bir yerimiz var. Efendim ve burada üç kişi çalışıyor. Bu yüz kişiden kaç kişi hiçbir kural olmasa da virüktür? Onu söylüyor Mahmut'um. Hiçbir kural olmasa da bunlara bunlar virüktür bir kişi, üç kişi, yani daha beşi aşamını duymadım arkadaşlar, muhabbet halindan birini diyor. Bence o çok iyi niyetli bir insan. Bir de vefat ettiği konuyu birini yüz yılda yaşamış. Yani birini oldu biz yılı, giderekten ne olduğumuzu, ama yüzde yedi diyor. Yani toplumuza yüzde yedi'si bunlar zaten birini sanmıyor. Bir de diyor en alttakiler var. Bunlara da diyor, cennet cennetmiş, cehennemmiş. İşte Allah kızarmış, gazap edermiş, Allah'ın rızasıymış. Bunlar hiç etki etmez. Bunlar diyor, elin kesilecekse hırsızlık yapmaz. İşte ceza görecekse mühürsülülür, hırsızlık hukuk anlara uyar falan. Dünyeli e, hukuk sistemi. Yani şeriat bunları yolda tutar. Şeriat kelimesinden gitmeyin arkadaşlar. Şeriat hukuk dedi. O hukuk Arakçası. Ama dinli hukuk yani. Bu hukuk, hukukun kelimesi de Arakçası. Hukuk hakkın çoğunluğu, haklar gibi. E, hukuk sistemi yoksa, bir şeriat mizamını yoksa da uygulanan, müdürlüğün sonuçları olan bir hukuk mizamı yoksa bunlar asla doğru yolda olmazlar. Bunlar da en alttaki. Öyle vicdammış, inançmış, nasihatmiş, cennet, cehennemmiş, Allah bizi bilmiyormuş falan bu etki etmez diyor. Bunlar yüzde kaçsınca? Yüzde kırk falan derdiyor. Ama Muhammed Abdullah onların da yüzde yirmi oluyor bu Yani en alttaki. Yeride kalıyor yüzde 60. İşte diyor beyin o yüzde altmış Asıl diyor beyin o yüzde insan dediği ortalama insanlar. Çünkü diyor bu ortalama insan doğru yolda olursa zaten tepedeki yüzde doğru yolda geriye kalan o alttaki yüzde yirmiyi korkun edebilir. Onu idare edebilir. Ondan okumun çıkmazlar. Peki bu ortadaki 60 nasıl doğru yolda olacak? Bunlar da sürekli nasihatla sürekli işte onlara cennet anlatacağım, cehennet anlatacağım Allah'ın vizasını anlatacağım sürekli uyut sürekli nasihat edeceğim, onun içindeki o ruhları hep canlı tutacağım, inancı hep canlı tutacağım, o zaman bunlar doğru yolda olur o yüzden bir nasihat vereceğim nasihatla bir de samimiyet anlamında efendim samimiyet bir şekilde Emin söyleyecek, nasihat edilecek işte cuma hutbeleri i̇şte var. Arkadaşlar bir insan hiç hayatında öğüt dinlemese cuma namazlarına gidiyorsunuzdur kızlar. Gidin. Eee cuma namazı kılan kadınları öğrenin, üstlüklerden, kadınların da kıldığı. Ve gidin. Paris camii var. Muhammed Hamedullah'ın da imanlık yaptırdığı cami. Bu Paris Camii'nde de kadınlara yer ayrılıyor. Ve cuma hutbesi hem Fransızca hem Arapça olarak okunuyor çıkışta da basılı olarak herkese dağıtılıyor. <gülüyor> o zaman şimdi cuma hutbesi zaten online her yerde dağıtılıyor. Ama arkadaşlar bakın bir insan hayatı boyunca cuma namazına gitse sene de 52 tane ayet, 52 tane hadis dinmiş oluyor. O bir eğitimdir ya. Bu bir eğitimdir ya. Düşünün yani hiç dineyi günde almamış insanlar birer ayet günde, birer hadis biliyor, bir peygamber davranışı öğreniyor, bir dinliği ilke öğreniyor, bir prensip de öğreniyor. Dolayısıyla yani biz dünya tarihinde hiçbir zaman din dışı tamamen sekiler, tamamen la dini, bir dirençli anımız hiç olmadı bizim dünya tarihinde. Bu yüzden bizim benden hiç inanmıyorum ama gene de ahlak diye dediğiniz ahlak tabi deniliyor. Anlatabildim mi? Onun da kaynağı inanç yani, maneviye. Bakın buna bakınız ne dostlar söylüyor. Kant diyor ki, dünyada diyor, karşılığını alınmayan bir şey varsa o da ahlak. Yani ahlaklı davrandığınızda karşılığını bu dünyada almazsınız. geri almazsınız. Ve insan diyor, e, bir şeyin karşılığını almak ister yani yaptığı bir şeyin karşılığını almak ister O yüzden ahlaklı olmak istiyorsa ahirete inanmak zorundayız ahhlaklı sürdürmek istiyorsa ahirete inanmak zorundayız o Çünkü ahirette hep evrensel Çünkü ahirlet demek evrensel sorumlu insani sorumlular inan etmek ama Dediğim gibi o sayı doğrusu üzerinde hepimiz farklı yerlerde doğduk. Kimimiz çok şahane ailelerde doğduk. Zaten vicdanlı, plansikli hayatlar yaşadık. Kimimiz ayrı bir de her insanın yaşadığı şartlarını yorumlamak için bir Mesela bu konuda ikizler üzerinden veya kardeşler, suçlu ailelerde büyümüş kardeşler üzerinden yapılmış araştırmalar var. Özellikle Amerika'da yapılmış araştırmalar var arkadaşlar. Birkaç kuşak suçlu bir aile. Hep böyle yüz kızartıcı suçlu işlemişler. Bunların çocuklarına bakın olan. Mesela çocuklardan bir tanesi düzgün bir hayat kurmuş, işte bir işi var, çocuk çocuğu var, evlenmiş, mutlu bir ailesi var falan. Bir tanesi hapse girmiş, çıkmış, uğraşmış, her şeyi karışmış vesaire. Gidiyorlar o suçlu olana. Diyorlar ki işte sen neden böyle oldun sence? Hani neden böyle bir hayat yaşıyorsun? Diyor ki öyle bir babanın nasıl çocuğu olabilirdi ki? Ya yani, suçlu baba var diyor. Öbür kardeşe gidiyorlar. Birbirlerine muhabbetsiz. Neden sen nasıl böyle oldun diyorlar. Yok öyle bir babanın nasıl üçüncü olabileceğini ki diyor. Yani o da aynı gerekçeyle, ama üstün bir hayat kurmuş. Yani bunu nasıl açıklayacağız? Arkadaşlar işte sayı doğrusunda farklı bir yerden başlamış o. Genetik özellikler, nörokimyasal özellikler, büyük bir sürü faktör var yani. Peki sayı doğrusu üzerinde iyi bir yerden başlamışsa işte ben inanmasam da ahlaklı büyüğüm zaten, bilen arkadaş, sayı üzerinde iyi bir yerden başlamışsa daha fazla mısakları bezlemektedir. Biliyor musunuz? Bunu kimse düşünmüyor. Hep sayı doğrusunda kötü yerden başlayanlara acımakla meşgulür ve yani onlar adına kaderi sorgulamakla meşgulür. Niye bunların ne günahı vardı, eksi kırktan başladılar diye söylüyoruz. Peki ama niye şöyle düşünüyorsun acaba Allah benden ne istiyor, arka okuldan başlatışım? Allah benden ne istiyor yani? Çünkü arkadaşlar, hayat nasıl bir şey biliyor musunuz? İslam'a göre yani. Bir yüzde yemek yemeye dönüştü. Diliyorsun, neyi terbesin yani? Çok iyi her şey var. Ben biliyorum, bir neremen ısmarlıyorum. O kadar, siz biliyorsunuz masayı dolatıyorsunuz, renk dünyalar, sıcaklar, doluklar, et yemekleri, tatlılar, şey gibi, salatalar gibi börekler falan. Çıkarken ben 20 lira veriyorum. Siz ben 300 lira istiyolan. Siz bu sefer bana veriyorsunuz diyorsunuz. Ama o niye 20 lira veriyor. Ben bunun cevabı ne kainat ne kokudur da yani. Ama dedim ki çünkü sizin masa bantıldı. O yüzden sizin faturada daha kalıcı olacak. Lütfen evine yavne bizim Ahmet Nail. Onun size verilen bütün minnetlerden sorulacaksınız diyor. Ayet elim. Yani bizim bir ailemiz varsa Zekamız iyi, sermayemiz üzerindeyse, iyi bir eğitim almışsak, hayatımız pıtıpıtı işliyorsa, maddi sorunlarımız yoksa, hastalık, sakatlık gibi sorunlarımız yoksa, efendim büyük bir sosyal afetin içinde değilsek, savaş, göç, afetlerden depremler vesaire, yani böyle her şey saat gibi işliyorsa, ki sizden ekstra şeyler istemiyor demektir. Kesinlikle de sizden ekstra dünyadaki diğer insanlar için bir şeyler yapmanız istemiyor demektir. Öyle bir inançla desteklenmediği halde üstün bir ahlakı olanlar olmasın bir insanı mümkün mü? mümkün? Peki bu kurtaracak mı? Cananlı soruyu soruyorum. Bu ahlakla kurtulacak mıyız? Evet, Ebu Tarih kurtuldu mu? Ben size çok, beni çok etkileyen bir örnek veririm. Bedir Harbi'nde arkadaşlar savaş bitiyor. Bedir Harbi biliyorsunuz, ışıkların büyük ağır bir yenildiğe uğradıkları bir savaş yetmiş ölü geliyorlar. Peygamber efendim savaştan sonra büyük bir çukuk kazdırıyor. ve müşterilerin önlerinin hepsini oraya hep birlikte gömüyorlar. Bir de Efendimiz'in bir adeti var arkadaşlar, bir toplulukla beraberse bir toplulukla beraberse o topluluktaki bir herkesle gidiyor. Yani böyle küçük bir çevresi var, 5-10 kişilik sırf onlarla beraber öbürleri de böyle uzaktan bakıyorlar. Öyle değil. Yani savaşıyorlar, bir kişi var, birçok kişiyle de ilgileniyor. Mesela yolculuklarda çok ilginç bir geleneği var. Deve üzerinde gidiyorlar veya büyüyerek gidiyorlar. E, herkesin yanında belli bir süre yürüyor peygamberimiz. Ve onunla özel hayatını konuşuyor, işte nasihatlar ediyor. Ona özel sohbet ediyor. Herkese zaman ayırıyor ve herkese çok dikkat ediyor etrafta gidiyor. o ölülerin gömüldüğü gülsü ve düşük ömülerini Sahabeler genç bir çocuk, öyle bir taa gibi olmuş, bembeyaz olmuş çok güzel, ziftülü. Efendimiz onu görüyor. E, ne olmuş olabilir? Hemen bakıyor etrafa. Bu ne evimdi diye. Eee bakıyor arasında babası var. Yani babası düşmanların satılmaymış. Peygamberimizle savaşmaya gelmiş, orada ölmüş. O da ölülerinin arasında geliyor Diyor o genç Müslüman'ın yanına diyor ki e, baban o da diyor ki ya da Allah diyor babam sizin elinizle öldürüldü yani ميدan'da öldürülmedi de ama onunla savaşırken öldü diyor. Ben de babam Müslüman olmadan öldüğü için Çünkü benim babam diyor o kadar güzel ahlaklıydı ki o kadar güzel ahlaklı bir insan ki ben onun güzel ahlakının onu dinle getireceğini düşünüyorum İslam'a getireceğini düşünüyordum ama o çevresinin çıkamadı ve İslamla tanışamadı. Üstelik de bir peygamberle savaşıyken geliyor. Allah'ın gönderdiği bir peygamber. Bakın arkadaşlar, çeşitli aşamaları var. Din karşısında insanın, tutmuyor ama kabaca bir din din'e inanırsınız ama inanmışlarsınız. Yani işe hava alırız. Ne yapmanız gerekiyor? Çok basit. Eğer bir hata işlediğinizde arkadaşlar, minik bir hata işlediğinizde, hatanızı savunursanız şeytanın yoluna giriyorsunuz. Hatanızı kabul edip af dilerseniz ademin yoluna giriyorsunuz. Yani bu Adem ve şeytan kıssası bütün dinlerde anlatılan en temel apologetik bilgilerimiz. İnananlar için durum bu. Yani ya itaat edersin ya isyan edersin. İsyan ettiğinde ya hatanı savunursun, hatanı savunursan dinden çıkıyorsun. Ya da hatanı kabul edersin, affedersin, Allah'ını affeder, gelirsin. Veya işte hep böyle geldiklerle yaşarsın ama farkındasın bir yani hatanı. İmkhan edenler, iki çeşitli onlardan arkadaşlar. İmkhan ederler ama bir mücadele etmezler. Peygamberle savaşmazlar, mücadele etmezler. Yani programdacı bilgiler, mislisliğin programdasını yapmazlar. Mesela günahkarlar da böyle bazıları arkadaşlar alkoliktir. Bırakamaz ama inançlıdır. İzmimiz bir içer, alif içmeye çalışır, efendi böyle kimseyi rahatsız etmeye çalışır falan. Bazısı da bir hata olmasını yapan, yayılmasını ister. Günahkar neden günahının yayılmasını ister arkadaşlar? Çünkü bir günah, bir hata yalnızlaştığında normalleşiyor. Dolayısıyla günahının bir hata olmasını yapanlar, kendisiyle mesela bazıları diyor ki bu benim hayatım, seni ilgilendirmez evet ama senin hayatın olsa ki ben bulmazdım ya da doğalmazdım ya da, da benim çocuğum doğalmazdım anlatabilir miyim yani onun reklamını yapıyordun çoğalmasına çalışıyorsun, normalleşmesine çalışıyorsun ruh kavmini el altına sebep olan neydi arkadaşlar? denk olmadan önce de cinsel vardı muhtemelen dünya tarzında ama onların farkı neydi? eşcinsellik normalleşmişti. Ne dediler Lut Aleyhisselam? Cığım? Onu çıkarın burada. Çünkü o temiz kalmak istiyor. Aliflerine mi? Onu buradan yönlendikliğinden çıkaralım. Çünkü o işi şey yapmak istemiyor. Yani o yaşandı normal tekrar hamledi. Dolayısıyla günahının normalleşmesi için çalışanlar günahının Allah'ın kendi arasında olan arasında da daha kadar farklı vardır. İşte e, ahlaki durumumuz, yani Allah bela bize özgürlüğümüz, vicdanlı, düzgün, e, hakkaniyet özgürlüğü gelişmiş, efendim, e, iyilik özgürlüğü güçlü ve iyilik yapması kolaylaştırılmış. Bazı insanlar böyledir. İyilik yapmak ona kolaylaştırılmıştır. Çocuklarda bir özelliği var Bazıları böyle, spontan bir şekilde değil yani. Eğer böyleyse, işte o zaman bizden daha fazla şey bekliyorum ama böyle olduğum için kurtulacaksın mı? Hayır, imanet mevcut yapmayacağız. En azından Allah'a, ahiret günler ve kıyamete. 2.7'e geliyorum, ahiret arkadaşlar. Ve hiç gelen esasa iman mevcut. Ne zaman kıyamete, kıyamete. İmânede, işte işlerin bilebilir. Onu Ondan bilemem. Dünyadaki işlerle ilgili bilemem ama ahiretteki kurtuluş arkadaşlar azap ve tevhidlere iman etmek dediğimiz şey iman etmek dediğimiz şey Kur'an mu anlatıyor. Evet ahkam güzel ahkam insanı ahirette de kurtarabilir iman olmasa da dersen ben bütün Kur'an'ı bir tarifle okuyorum ya. Ama ben bütün niçin de Kur'an gelip Neye çağırıyor insanları? Neye çağırıyor? Kıyamet günüdeki ölümlüleri çağırıyor arkadaşlar. Peygamberimiz niçin karşı çıktılar? Allah'a inanıyorlardı. Niçin karşı çıktılar? Bir kişi için. Ve peygamberimizin bir peygamber olarak Hz. Muhammed'in seçtiğini renk ettikleri için karşı çıktılar. Peki yani bu kadar basit mi? Birisi, 40'daki adam mesela. Sordurluk yapıyor, uzun yapıyor, işte ne dil kabalık yapıyor vesaire. Kalp kırıyor, hak yiyor filan. Ama iyi var diye o kurtulacak. Bu taraftaki ahlaklı, iyi seyincikmemiş, karıncayı incitmemiş, herkesin hakkını vermiş. Yani hayatı boyunca dürüst çalışmış, dürüst yaşamış. Sırf imansız dedi diye kurtulmayacak. Ümit var evet arkadaşlar. Çünkü neden diyorsun? Bu süreyi aktarıyoruz. Biz iyiliği dinlilik dinlilik birbirimize karşı yapılan iyilikten başlatalım. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin ayette iyilik sinir ile Allah arasındaki ilişkide var. Ölendinler bir an, men amen edil, dâdil veylin, afil veylin, dâdil veylin, dâdil veylin. Şimdi, yedinler hep Allah'a, ahiret gününe meleklere, önünden sonraki bir ve peygamberlere iman ederler. Yani sen, inkar ettiğinde, Allah'ın ahiret gününe, peygamberi kitabını inkar ettiğinde, Allah'ın hakkını çiğniyor oluyorsun. Fakat bu bir insanın hakkını çiğnemek gibi bir gözeyi için, sen hala çok iyi biri gibi gezebiliyorsun. Yani senin yaratana haksızlık yapmış oluyorsun. Senin yaratana saygısızlık yapmış oluyorsun. Çünkü senin yaratan değil ki seni ileteceğim diyor. Ve sen dedi ki harayı bilirmeyeceksin. Onu yalanlıyorsun. Eksik ediyorsun. Şöyle düşünün yani. işte en sonunda yanacak mı cehametemde? Allah affedebilirim. Ben oraya kaçamam ama kural olarak ilke olarak inanmadıysa Evet, cehennemdir ya. Neden? Çünkü arkadaşlar, iman etmemek ne demektir biliyor musunuz? Öbür dünyayı yok saydın. Yok saydığın bir yerde niye sana iddialanılması demek ki? Orayı yok saydın zaten ya. Şimdi niye o bir tur ki? Pasaport gibi düşün yani. Pasaportun yok. İman öbür dünyanın pasaportu değildir. Niye öğrenler de cenniyetin vizesi değildir? Pasaportun yoksa zaten gidemiyorsun. Yoksun ya. Çünkü bütün cehennemciler aynı mı? Bütün cennetçiler aynı mı? Hayır arkadaşlar, cehennemde de dereceler var durumlar var cennette de dereceler var durumlar var. Üstelik nasıl yapamayacağımız diye ama yani cehennemde ne olacak, cennette ne olacak? Kim nereye gidecek? Amellerimizin karşılığını milletliğimize bağlı. Ben kimin niyetini ne kadar bilebilirim ki, ha bu şu ameli yapıyor, cennet de şuraya gider, bu da bu ameli yaptı, cehennem de şuraya bu nasıl dergi yapabilirim? Yoruyoruz ki niyetini. hiçbir niyetimiz yok. Dolayısıyla eğer bir ayette, bir kabiste, cehennemle, cennetle ilgili ve kıyamet ahvamiyle ilgili başka türlü yorumlanamayacak şekilde açık ve kesin bir bilgi varsa biz sadece onu söyleyelim. Yani istersen Allah haklı dolaşacaklar. Cennet onun, cehennet onun kullanılır. Yani herkesi affederse cennette yer kalmaz diye korkmam. Hepimiz kendimize bakalım. Yani biz bizi cennete götürecek amellere erişmeye bakalım. Ama o Bakara Sosu'nun yedişimdik ayeti incelemenizi tavsiye ederim. Şöyle tarafsız bir gözle Biz iyi değil dediğini tartışıyoruz. Kocam çok imanlı bir çocuk ama çok, çok, iyi. çok iyi bir insan. Neden çok iyi? Sandalye çekiyor, İşte çağ hep o isim alıyor, çok anlayışlı, hep dinliyor, o ağlıyor, o dinliyor, efendim böyle jestler yapıyor falan, tamam, onun tamam. için çok iyi. Yani bakın yüklüde de benim, iyi tarifimiz bile egosantrik artık. Yani bana nasıl davrandığına göre ben de sandalyeyim Bir de iyilik ile arkadaşlar ağdan bu maaşiyeti birbirine karıştırmayalım. Adam Muhaşe'ye büyük olaktaki kurallar, görüldüğü kurallar. Birisi çok görüldüğü olup, pekeden tığlığa zalim olabilir. Anladın mı? İnsanlar, kapitalist, böyle insanları sömüren, bir kadar insanların ilgini emen, insanları köleleştiren, ben yani yeni bir şey okudum, bu heydinin neden çıplak ayakta olduğunu gördük biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar 1970'lere falan gelene kadar İsviçre'de, Köle çocuklar çalıştırılmış ve onların özelliği hayatlarına bir ayakkabı dinlenmesidir. Bir de Öküzler Treni diye bir kitap var. Ona da bakıp biraz böyle popüler kitap yani öyle. Ama gerçek bir hayat öyküsü. Amerika'da 119 yılın başındaki bu bir ekonomik kurban sırasında aileler çocuklarını satılığa çıkarıyorlar. O çocuklara nasıl dağılabilir? Ama o insan mesela bu ölümlere yetimlere böyle davranan insanları köleleştiren sönüren madem bütün Afrika'nın altını üstünü sömüren o insanlar günlük hayatta gördüğünüzde hangi şaraba, hangi barda hangi çatal hangi uçak tatlınızın her şeyini çok cihatlı bir jantiler. Şimdi bu değil mi? Bir kadına çok kibar, işte bir davranışları çok ölçülü. Her şeyden anlıyor, sanattan anlıyor, her şeyden anlıyor. Çok şık, çok bakımlı. İyi mi lan? Yani? başka bir şey yapmıyor. İyilik yani işte o ayet Allah'ın hakkını yemeyen, peygamberin hakkını yemeyen, hatta meleklerin. Arkadaşlar melekler var. Kötü bakımlı şeyler yemeyin diyor. Tabi bunu yerseniz içinizde gelmiyor diyor. Ağzınızı temizleyin diyor. Esmiğ İsmiğ diyor melekler çekin kokan yerlerden kaçarlar diyor. Ama hala arkadaşlar o ayette kimslere iyilikten bahsediyor. Vermekten bahsediyor. Mesela cimri biri iyi olabilir mi? O ayeti bir açın bakın. etmeyen biri. Çünkü ibadet senin Allah'a ah, ve senin arasındaki borç ilişkisi yani. Senin yaratılıştan gelen yaratılış borcu. Bu bedene, bu hayata sahip olma borcun yani. diyeceksin ki bana mı sordu? Yapıyordum. Niye ben boşlu çıkıyorum? Şöyle, seni öyle bir ayağında ve kıvamda yarattı ki onun yarattığı o sisteme bulmadığın zaman ayağın bölünü buluyor. İşte oradan gülüm doğuyor, aksilik doğuyor, eziyet doğuyor. Sarı doğduğunda insanlar ırklarda öyle bir giriyor. Şimdi arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi hani ve sellem süt haneye verildi. Bu süt hane Alqur'una içinde yaşadığı çok önemli bir olay var. Hazreti Muhammed ve evrak mesajı diye evet, Üraren Sarıca'nın kitabından biz takip ediyoruz. Kitabımızda diyor ki bu olay biraz diyor sembolik bir hadise, ee, şak kutsal bir hadisesi, büyüleyici bir hadisesi. Gerçekten diyor bir insanın kalbinin temizlenmesi için görüntünü yarmak gerekmez çünkü Peygamber'in vücudunda da böyle bir operasyon geçirdiğine dair bir iz, bir delik yoktur diyor. Kaynaklarda Hz. Muhammed'in iki tanesinin evine giderken ve onun yanında kaldığı süre artıda başından geçen bir takım olağanüstü durumlardan bahsedilir. Bunlar arasında 4. yarılması hadisesi önemli yer tutar. Bu konuda kaynaklarda yer alan rivayetlerden birisi direkt evet olarak söyledi. Halime'nin anlattığına göre, çocuğu metkeden bitirdikten birkaç ay sonra Muhammed, titk kardeşiyle evlerinin arkasında kuru giderken, titk kardeşi koşarak annesinin babasının yanına gelir, beyaz elbiseli gitti adamın Muhammed'i tutup yere yatırdıklarını, karnını yardıklarını ve karıştırdıklarını bildirir. Halime ile kocası derhal boşarlar, çocuğu benzi sararmış bir şekilde de ayakta bulurlar. Ne olup bittiğini sorduklarında Muhammed beyaz elbiseni iki adamın kendisini yere yatırıp karnını yağdıklarını ve bir şeyler ağrıdıklarını söyler. Bunun üzerine bir tanesiyle Türk babası çocuğu alıp çadıra dönerdi. Bu nedenle başka rivayetler de vardır. Mesela bir rivayette olayın yukadetine benzer şekilde bir kumun üzerine Hazreti Peygamber'in anlattığı aradığı kaydedilir. Ayrıca on yaşlarındayken, bilgir. Yunan manasında cümleyemde ilk karşılaştığında, bilgir. ''Miraz olayın öncesinde gibi farklı zaman ve mekanlarda bu tür muameleye tabi tutulduğuna dair rivayetler de kaynaklarda yer almaktadır. Onunla ilgili anlatımlar, yaş, yer, zaman ve kaç defa meydana geldiği noktasında birbirleriyle farklılık ve çelişki arz Yani bütün bu rivayetlere bakıldığında farklı farklı sayılar, mekanlar, zamanlar anlatılıyor. Çeşitli araştırmacılar tarafından onunla ilgili rivayetler yağdım ve metin açısından eleştirilmiştir. Şurası gerçektir ki, bu işin Allah tarafından Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberliğe hazırlamak amacıyla yapıldığı iddia ediliyorsa, manevi bir temizlik veya hazırlığın yine manevi tarzda olması gerekir. Şart mı? Arkadaşlar şöyle düşünüyorum bu konuda. Bizim bedenimizle ruhumuz arasında Başlıktı. Bağımsız noktada iç içe geçmiş vaziyette bir etkileşim olduğu anlamına Mesela abdestle neden zihin oluyor? Yani insan abdest aldığında neden manevi bir zevk almış oluyor? Değil mi? Onun yeni bir sözü ifade Biz namaz kıldığımızda yani bedensel bir takım hareketler yaptığımızda neden bunun huzuru iyi geliyor? O hareketleri yapmasak da o süre zarfında böyle oturup Odaklansak, konsantre olsak ya Allah ne ciddi edecek? Allah'a tam bağlasak olmaz mı? Yani beş dakika, on dakika, neyse. Hatta en büyük bir alanda bir kere bile değdi o anı yakalayalım. Onu yapmak yerine böyle bir pasyon yatsak olmaz mı? İşte ne bileyim haç, haçı düşünün. Baştan sona bedensel hareketler. Neden koşuyoruz, neden havaat ediyoruz, dilimin etrafında duruyoruz, şu arkada çıkıyoruz, yani neden? Bedensel. Hareketten bunları ruhumuz ha, için yapmıyor mu Şunlar ruhsaldır, bedenle ilgisi yok. Bunlar da bedenseldir, ruhla ilgisi yok. Böyle bir şeye ben katılmıyorum. Bedenle ilgili olan her şeyin ruhsal olduğunu, Yediğimiz gıdalar bizim karakterimize etkiliyor arkadaşlar. Sürekli et yiyenlerin karakteri başka oluyor. Sürekli sebze alıp beslenenlerin karakteri başka oluyor. Haram diyenlerin karakteri başka oluyor. helal diyenlerin karakteri başka oluyor. Her şeyin, yani dediğimiz ilgili yaptığımız her şeyin ruhlukla etkisi var. Mesela oturma biçimimiz var. Yani biz üstü yere oturduğumuzda nasıl hissediyoruz, Koltuğa oturup yaslanıp bacak pata tuttuğumuzda hissediyor, nasıl hissediyoruz? Geçen bir üniversitenin kurancısındaydı, rektör dedi ki, bir hocanın önünde diz çöken var mı arasında? Bir hocanın önünde diz çöken ne demek var? Yani? Hayal etmiştim. Hocanın önünde biz çökmediğim için hocayın dediğini yapmazsın. Yapma ihtiyarı. Yani. Her şeyi son bulasın. Bu şunla o dedi, o algılamam birbiriyle alakalı yani. Hakkını acısa, aklını acısa hepsi birbiriyle alakalı. Kraliyetle ABD arası ne ilişkisi yok mu arkadaşlar? Bununla ilgili çalışmalar yapmış. Kim yapıyor bu çalışmalar biliyor musunuz? Amerika'daki siyasi seçim kampanyaları için yapıyorlar bu çalışmaları. Benimki toplumları nasıl etkiliyor? Ve şu çıkmış bu çalışmalardan arkadaşlar bir insanın bir konuşmacının sadece ne dediğine odaklananların oranı %70 geçmiyor. Yani dinleyenlerin içinde ne diyor bu? Sadece ona odaklanan %50 geçmiyor. %55'e ya da %50'e diyor ki ne ya? hiyafetler ettiler. Yeniden falan işte ses konu, el konu hareketleri, jestler, mülkler, ifadeleri falan. Şimdi %7 ne anlattı? Ne anlattı? Bir nesnek çıktı, numarj ve yıkır. Bir nesnek var şimdi böyle. Siz bir siyasete atılacaksanız ticarette veya sanat dünyasında falan böyle bir iş yapacaksanız bir yere, önceki numarj ve yıkır ettiniz. O size bir numarj yapıyor yani üzerimizdeki renkle bile ruhumuz arasında ilişki var. Manevi temizliğin sadece manevi yola. Ben öyle düşünmüyorum. yani. O zaman abdest niye alıyoruz ki? O zaman yani ben her sabah bir şey yapıyorum. Tam içinde abdest almasam. Ne olur? Temizim. Çok temizim zaten. Ben dedim çok temiz. Niye abdest buldum diye tekrar abdest alıyorum. Ben fiziksel olarak abdest bulduğumda ruhuma ne oluyor ki? Namazı durmadan önce tekrar abdest almak insanın dış görünüşüyle, bedeniyle, hisleriyle, hatta kullandığı eşyalarla, yaşadığı atmosferle, içinde yaşadığı şehirle, o şehrin mimarisiyle insanın ruhu arasında karşılıklı bir iletişim olduğunu anlıyoruz. Belli siviliyetlerin, belli evler ürettiklerini, belli hisler ürettiklerini veya tersi, belli dış dünyamızdaki belli şekillerde israr etmenin Bizim karakterimizi ve ruhumuzu evli yollara e, kanalize ettiğini düşünüyorum. Yani buradaki bu destekte bu katılmıyorum arkadaşlar. Halbuki rivayetlerde bu işin maddi bir operasyonla yapıldığı anlatılmaktadır. Ayrıca göçün yarılması olayı İshiraz bölgesinde eleştirilmiştir ve demek ki Orta Doğu kültüründe mevcut olan Araplarda da bilinen Hatta Zerbuş ve Ümeyli dinlediğinizde bu sant gibi şahıslar hakkında da anlatılan mitolojik bir hikayedir bu tezgünün olmasının hikayesi diyor. Acaba bu bir peygamberimize de uyarlanmış olabilir mi diyor. Dolayısıyla bunun mani bir operattan olduğunu söylüyor. Ben de diyorum peki ben bilmiyorum. Çünkü ulema bilir, ahimler bilir yani. Sadece ben bunun böyle olması akla değil bilmiyor. <Gülüyor> Kurtulu doğuda bugün şahsız ameliyatlar yapılıyor. Hiç kim kalmayan uçaksız ameliyatlar yapılıyor. Yani bilmem bizim Cebrail'in gelip onun gözünü yarması ve temizlemesi, hatta işte kalbini kayıp tekrar yerine yerleştirdiğini falan söylüyor. Bu bundan sembolik de olabilir. Bu ifadeler sembolik de olabilir. Ama sembolik değil, birebir ağıbeli çağrısını etmiyor. Bir de bana imkansız geldi mi arkadaşlar? Allahdıktan sonra imkansız bir şey yok Allah için Allah söz konusu arkadaşlar isterse inacı çıkarır isterse bir gecede oraya gödürür getirir sterse kuman olarak bütün kainatı ve kımetti bütün olaneceğini cehennemi daha olmadan ona kuman olarak gösterir yaratır. Yani biz Allah'tan bahsediyorum bütün kainatı yakandan bahsediyoruz. Yani her şeyi tasarlanandan ve bütün kuralları koyandan bahsediyor. Bu gibi gayri konularda arkadaşlar, hiçbir rivayet yoksa o dolayı, hiçbir şey ediyoruz. Ama bir rivayet varsa, nasıl bir rivayet? Sadece bir rivayet değil. Yani birbirini destekleyen çok sağlı rivayet varsa ben en azından reddetmeme taraftan. <gülüyor> Ayrıca bu bir iman konusu değil. Yani birisi Peygamberimizin gözünü yanımını reddetse dinden çıkardı. Hayır. Yüce Hayır. Ama bana imkansız ve saçma gelmedi mi size anlatmak istiyorum? Yani çünkü burada kimden bahsediyoruz? Allah'tan ya Peygamberinden bahsediyoruz. Evet e, Peygamberimiz 6 yaşında 3 annesi annesine teslim ediyor. 6 yaşından 8 yaşına kadar annesiyle kalıyor. Arkadaşlar 8 yaşında annesiyle beraber Medine'ye yani anne tarafından akrabalarına ziyarete doğduğu dönerken yollarını ediyor. Annesi ve babası onu Eymen peygamberimizin evine getirip denizine teslim ediyor. Aklımızda da 6 yaşından 8 yaşına kadar dedesinde kalıyor. Bu insan Allah'ın en sevdiği insan. Kur'an-ı Kerim'de onu ne kadar öldüğünü biliyoruz. Ve bütün insanlık için rehberlik etmek üzere kıyamete kadar rehberlik ve örneklik etmekle seçtiği bir insan. Allah-u babasıyla hiç tanışmıyor. Annesiyle sadece bir yıl yaşatıyor. Ondan sonra annesini de olmuyor. Kardeşi de yok. Biraz annesiyle kaldı. Sonraki taneye gitti. Şimdi de dedesinin yanında. Oradan dedesi ve farklılıyor. Annesinin yanında bir mesle bizimle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne bir gün var? Evde benim Rabbim ve ehsene teyhidim diye. Beni terbiye etti. Ve terbiye edin ne kadar güzel yani hiçbir eğitim almıyor ve pedagojik olarak da son derece mağduriyet çatlamış. Dramatik ilgimiz diye bir çocukluk yaşıyor Ama iyi aile yoktur diye bir kitap çıktı şimdi. Okumadım ya. Bakacağım hakikaten e, en iyi gelişimdeki kitabında hangisinde insan olmakta da başarılı diyor ki? Evet diyor bugün ne ne gibi bir sorunumuz varsa hepsi anne babamız gibisi. Ama diyor anne babalarımızı yargılayamayız. Şimdi onların da kendi anne babaları, olayında kendi projeleri var. Yani geriye doğru gider, Peki, bir yere o işler, bunu yargılamayalım. Peki ne için bunu söylüyorsunuz? Siz hata yapmayın. Yani bundan sonra siz hata yapmayın. En iyi niyetle bile olsanız, en iyi niyetlerle, en doğru bilgilerle bile yola çıksanız hata yapacaksınız yani. Bir çocuğun belki de kendisini çok sever e, ve ona olması gereken bir olarak doğru yaklaşan bu şekilde bir süreç içerisinde yaşaması, travmatik bir amca babayla yaşamasından böyle çok daha sağlıklı. Bir öyle olduğunu görüyorum. Ağzı ne kadar anlamıyla aramızdaki kur ilişkisi açısından ve ona olan güveninizin hep güçlü ve taze olması açısından görüyorum. Bir durumun sizin aneydinizde olup olmaması, bir işin aneydinizde olup olmaması Allah'ın o duruda elinize çelim çelim neresi geldiğinde nasıl normal vasıttı olduğunuzu edinirsiniz. istiyorum. Şimdi bir yerde bir çocuk var, anne babası başında, işte doğal öyle sevgiyle işte onu böyle büyütüyor. Ama bu sürü yanlış yapıyor. Bir yerde bir çocuk var, biraz annesiyle, biraz tane annesiyle, biraz antesiyle, biraz, biraz dedesiyle, biraz evet babasıyla müvevende falan büyüyor. Yani. Şimdi bu hangisi daha avantajlı? Nasıl vereceğiz? Allah hangisinin tarafında? Yani allah Teala bir durumun sizin elinize olmasını istediyse yönüşte onun çok dezavantajlı bile olsa sizin elinize sonuçladı. Onun için Allah'tan uçurluk deseymez. Çünkü şu anda sen çok sıkışık, çok olumsuz, çok olursa müsait, çok böyle aklı ziyan şartlar içinde olabilirsin ama biliyorsun ki isterse oradan ne güzel sonuçlar çıkarabilir mi? Harika şeyler çıkarabilir oradan. Hastalık böyle bir, iklas böyle bir, eğitim, eğitimsizlik, aile travma, kaza, işte sakatlık, hayattaki sıkıntılar hepsi böyledir arkadaşlar. Daha anlaşılır şekilde kişisel değişimciler şöyle ifade ediyorlar, bir durumun Sende nasıl bir sonucuya yol açacağın, senin onunla nasıl yorumladığın var? Efendim, diye neyseydim ama bunu çocuk durumda da gülüldü, bir çocuktu yani. Nebesi nasıl davrandı? Orada bir de annesizlik babası. Zaten onlar çok sevgiyle davrandılar. Önemli durdu peygamberimiz zaten. Ama, e, özel bir şey de var. İktiddiği çok güzel bir, çok güzel bir karakter de var. Onu görmesin şimdi. Allah'a emanet olun.